İnziva üzerine, Seneca, Serenusa, aralarındaki büyük bir uzlaşıyla bize kusurları öğütlüyorlar. Esenliğimiz için başka bir işe girişmesek bile kendimize çekilmemiz yararımız olacak. Her birimiz daha insanlar olacağız. Kendileri sayesinde yaşamımızı yönlendireceğimiz en iyi kişilerin yanına çekilmek ve başka bir örneği seçmek inzivaya çekilmeden nasıl mümkün olabilir? Sadece inzivadayken kimsenin karışmadığı ve henüz yeterince sağlam olmayan düşüncemizi kalabalık yardımıyla saptırmadığı bir zamanda daha önce aldığımız kararı uygulayabiliriz. Yine sadece o zaman oldukça farklı yönlere çekerek böldüğümüz yaşamımızın tek ve düz bir doğrultuda gelişmesi mümkündür. Diğer kötülükler içinde en kötüsü kusurlarımızı değiştirmektir. Zira böylece en azından bildiğimiz bir kötülüğü sürdürme şansımızı da yitiririz. Bir şeyin ardından başka bir şey hoşumuza gider. Yargılarımızın sadece yanlış değil, değişken olması da bize zarar verir. Savrulur birbiri ardına farklı şeylere tutunuruz. Daha önce istediğimiz şeyleri bırakır, bıraktığımız şeyleri yeniden ararız. Arzumuz pişmanlığımızla sürekli yer değiştirir. Zira tümüyle başkalarının yargılarına bağlı kalırız. Gerçekten övülmeye ve istenmeye layık olan bir şey değil de, İsteğini ve öveni çok olan şey bize en iyi şeymiş gibi görünür. Yolu kendisine değil, geri dönenlere ait olmayan ayak izlerinin çokluğuna bakarak iyi ya da kötü sayarız. Bana diyeceksin ki, ne diyorsun Seneca, safını mı terk ediyorsun? Sizin stoğacılar açıkça şöyle diyor. Yaşamımızın son anına de eylem halinde olacağız. Ortak yarar için çalışmaktan, tek tek kişilere yardım etmekten ve düşmanlarımıza bile el uzatmaktan vazgeçmeyeceğiz. ''Biz hiçbir yaşı görevden muaf tutmayan, o seçkin şahsın miğferle sıkıştırıyoruz ak saçımızı'' dediği kişileriz. Biz ölmeden önceki hiçbir işi inzivaya özgü olmayan, hatta mümkün söylümü bile inzivaya özgü olmayan kişileriz. ''Niçin bize Zeno'nun karargahında Epikurus'un düsturlarını anlatıyorsun? Bulunduğun sav seni memnun etmiyorsa, niçin ona ihanet etmektense kibarca ve kendine güvenerek karşı tarafa geçmiyorsun?'' Şimdilik sana şu yanıtı vereceğim. Rehberlerime yeterince benzememden daha fazlasını mı istiyorsun? O halde onların bana gösterdikleri değil, rehberlik ederek götürdükleri yere gideceğim. Şimdi sana stoğacıların düsturundan uzaklaşmadığımı kanıtlayacağım. Zira onlar da kendi düsturlarından uzaklaşmadılar. Ayrıca onların düsturlarını değil, sadece örneklerini izleseydim bile kolaylıkla mazur görülürdüm. Anlatacağım konuyu iki bölüm ayırıyorum. Birincisi, bir kişi ömrünün ilk döneminden itibaren kendisini sadece hakikati temaşe etmeye, bir yaşam anlayışı aramaya ve hatta mahrem bir şekilde o anlayışa göre yaşamaya adayabilir. İkincisi, bir kişi devlet hizmetinden emekli ayrıldıktan sonra ömrünün son evresinde aynısını hakça en iyi şekilde yapılabilir ve yükümlülüklerini yıllara böldükten sonra kutsal görevlerini yerine getirmeyi öğrenen ve öğrendikten sonra da öğreten vesla rahibeleri gibi eylemini başkalarına da aktarabilir. Zenon'un ve Chrysippus'un sözüne karşı bir tavır takınmamayı bir ilki olarak benimsediğim için değil, aksine bu konu beni onların düşüncesini kabul etmeye zorladığı için stoğacılarında böyle düşündüğünü göstereceğim. Birinin her daim sadece bir kişinin düşüncesini izlemesi senatusta değil partide olur. Keşke artık insanlar her şeyi kavrayabilse. Hakikat de açık ve kabul edilmiş olsa. Keşke öğretilerimizden hiçbirini değiştirmeseydik. Şimdi hakikati onu öğretenlerle birlikte arıyoruz. İki ekol bu konuyla ilgili olarak iki önemli noktada ayrışıyor. Buna karşılık ikisi de farklı yollardan da olsa insanı inzivaya götürüyor. Epikyrus diyor ki, aksi bir durum olmadıkça bilge devlet işiyle ilgilenmeyecek. Zenon diyor ki, bir şey kendisine engel olmadıkça bilge devlet işiyle ilgilenecek. İlki ilkesi gereği, diğeri ise bir nedenden hareketle inzivayı savunuyor. Bu nedenin bağlamı geniştir. Devlet kendisine yardım edilemeyecek kadar bozulmuşsa ve kötü kişiler tarafından zapt edilmişse bilge onun için boş yere çaba sarf etmeyecektir. Otoritesinin ve gücünün bir etkisi olmayacaksa yararlı olmak adına devlet işine karışmayacaktır. Sağlığı el vermezse devlet ona teslim edilmeyecektir. Nasıl sağlam olmayan bir gemi denize indirilemezse, nasıl sakat bir askere yazılamazsa, aynı şekilde bilge de kendisinin uygun olmadığını bildiği bir yola girmeyecektir. O halde talihi hep yaver gitmiş birisi fırtınalarla karşılaşmadan önce güvende kalabilir ve kendisini sadece güzel sanatlara adayabilir ve en rahat kişiler tarafından bile uygulanabilen erdemleri gözeten biri olarak saf bir inzivayı sürdürebilir. Kuşkusuz bir insandan insanlara, imkanı çoksa birçok kişiye, azsa az kişiye, daha azsa yakınlarına, daha da azsa kendine yararlı olması beklenir. Zira insan başkaları için yararlı bir iş yapıyorsa, ortaklaşa bir iş yapıyor demektir. Nasıl kendini küçük düşüren biri sadece kendisine değil, daha iyi biri olduğunda yararlı olabileceği herkese zarar verirse, Aynı şekilde kim kendisine iyi davranırsa kendisini başkalarına yararlı olmaya hazırladığı için başkalarına da yararlı olur. İki devlet olduğunu aklımızda tutalım. Biri büyüktür ve gerçekten umuma ait olup tanrıları ve insanları kapsar. Şu ya da bu köşede görmediğimiz, aksine sınırlarını güneşle ölçtüğümüz devletimizdir. Diğeri ise doğum gerçekliğimizin bize bağlı kıldığı devlettir. Bu Atinalıları, Kartacalıları ya da tüm insanları değil, Sadece bir kesimi içeren başka bir kentin devleti olacaktır. Bazı kişiler aynı anda her iki devlete de ilgi gösterir. Hem büyüğüne hem küçüğüne, bazıları sadece küçüğüne, bazıları da sadece büyüğüne. Bu büyük devlete inzivadayken hizmet edebiliriz. Hatta eminim ki inzivadayken daha iyi hizmet edebiliriz. Bu sayede Erdem'in ne olduğunu, tek mi yoksa çok sayıda mı olduğunu, doğanın mı yoksa ilmin mi insanları iyi kıldığını denizlerin ve karaların, dahası denizde ve karada bulunan canlıların bir bütün olup olmadığını, Tanrı'nın bu türden çok sayıda nesneyi serpiştirip serpiştirmediğini, kendisinden her şeyin doğduğu tüm cevherin daimi ve yekpare mi, yoksa parça parça olmakla birlikte katı maddelerle karışık bir boşluk mu olduğunu, Tanrı'nın nerede bulunduğunu, eserini izleyip izlemediğini ya da yönlendirip yönlendirmediğini, onu dışarıdan çevreleyip çevrelemediğini, ya da tümüyle onun içinde mi olduğunu, evrenin ölümsüz mü, yoksa geçici ve belli bir süre için doğmuş olan şeyler arasında mı sayılması gerektiğini öğrenebiliriz. Birinin bütün bunları düşünmesinin Tanrı'ya yararı nedir? Elbette, onun bu büyük eserinin tanıksız kalmaması. En yüce iyinin doğaya uygun yaşamak olduğunu söyler dururuz. Doğa bizi iki şey için doğurdu. Nesneleri temaşa etmemiz ve eylem için. Şimdi daha önce söylediğimizi kanıtlayalım. Ama nasıl? Her bir kimse bilmediği şeylere dönük ne güçlü bir bilme arzusu duyduğunu ve bu arzunun tüm masallar tarafından nasıl teşvik edildiğini düşünse yukarıdaki iddiamız kanıtlanmış olmayacak mı? Bazıları denize açılır ve en uzak diyarlara yaptıkları bu yolculukta sadece uzaktaki gizli bir şeyi keşfetme ödülü için birçok sıkıntıya katlanır. İnsanları gösterilere çeken, kapalı şeyler açmaya, Saklı unsurları araştırmaya, eski unsurları anımsamaya ve yabancı kavimlerin adetlerini dinlemeye iten şey budur. Doğa bize meraklı bir zihin yapısı verdi. Kendi sanatının ve güzelliğinin farkında olan doğa, bizleri nesnelerin o büyük gösterisinin izleyicileri olarak doğurdu. Böylesine büyük, böylesine görkemli, böylesine incelikle işlenmiş, sadece bir türde güzel olmayan eserini kendi yalnızlığı içinde sergileseydi, emeğinin ürünü boşa giderdi. Bizden sadece kendisine bakmamızı değil, aynı zamanda kendisini gözlemlememizi istediğini anlamak için bizi ayırdığı yere bak. Bizi kendi yaratımının bir parçası olarak tam merkeze koydu ve her şeyi çevremize yerleştirdi. İnsanı sadece ayağa kaldırmadı. Aynı zamanda temaşaya uygun olması için doğdukları yerden battıkları yere kadar kayan yıldızları takip edebilecekleri ve yüzünü bütün gökyüzüne çevirebileceği bir kafa koydu vücudunun tepesine. Ve bir de hareket edebilen bir boyun yerleştirdi. Sonra gündüz altı, akşam altı takım yıldızı yönlendirerek hiçbir şeyini karanlıkta bırakmadı. İnsanların gözleri önüne serdiği bu harikalar aracılığıyla insanın diğer şeylere karşı da merakını uyandırma yumdu. Onların ne hepsini ne de gerçekte oldukları kadar büyük hallerini gördük. Ancak bakış açımız keşfetmenin yolunu kendisi açar ve gerçeğin temellerini atar. Böylece araştırmamız apaçık unsurlardan bilinmeyen unsurlara geçer ve mevcut dünyadan daha eski bir şey bulur. Nereden geldi şu yıldızlar? Tek tek elementler parçalara ayrılmadan önce evren hangi durumdaydı? Hangi ilke yutulmuş ve karışmış elementleri birbirinden ayırdı? Nesnelerin yerini kim belirledi? Kendi doğalarından ötürü müdür ağır cisimler batarken hafif cisimlerin yüzeye çıkması... Maddenin kendi enerjisi ve ağırlığı dışındaki daha büyük bir kudret mi her birine kurallar koydu? İnsanın tanrısal ruhun bir parçası olduğunu kanıtlamaya çalışan teori doğru mu? Yıldız kıvılcımları yeryüzüne düşerek yabancısı olduğu bu yerde mi kaldı? Düşüncemiz göğün duvarlarını yıkıp geçer. Kendisine gösterileni bilmekle yetinmez. Dünyanın ötesinde uzanan şeyi araştırıyorum der. O sonsuz bir boşluk mu yoksa kendi sınırları içine mi kapanmış? Dünyanın dışındaki şeylerin görünüşü nasıl, biçimsiz ve karışık olup bulunduklar o büyük yerin her yanına nüfus mu ediyorlar? Yoksa belli bir düzene göre mi biçimlenmişler? Bu dünyaya bağlılar mı, yoksa ondan çok uzakta mı bulunuyorlar? Ve bu dünya boşlukta mı döndürülüyor? Kendileri sayesinde her şeyin doğduğu ve doğacağı atomlar var mı? Yoksa onların daimi olan ve tümüyle değişebilen bir cevheri mi var? Elementler birbirine zıt bir şekilde mi var yoksa birbirleriyle çatışmayıp birlikte ama ayrı ayrı mı hareket ediyorlar? Düşün ki bunları araştırmak için doğan insan tamamına talip olsa kendisine ne az zaman tahsis edilmiştir. Varsın kimsenin zamanının rahatlığından ötürü çalmasına ya da umursamazlığından ötürü kendi kendine onu yitirmesine izin vermesin. Varsın saatlerini aşırı cimrice korusun ve o insani ömrünün son anına dekilerlesin. Varsın talih, doğanın onun için belirlediği yaşamın hiçbir bölümünü şiddetle sarsmamış olsun. Yine de insan ölümsüz unsurların bilgisine erişmek için fazlasıyla ölümlüdür. O halde kendimi tümüyle doğaya adadıysam, onun hayranı ve tapıcısıysam, ona uygun yaşarım. Nitekim doğa benden iki şey yapmamı istedi. Birincisi eylem halinde olmak, ikincisi temaşa'ya vakit ayırmaktır. İkisini de yapıyorum. Zira temaşa eylemden yoksun değildir. Ancak diyorsun, sonu olmayan, devamlı temaşaya başka bir beklenti içinde olmadan sadece haz için yaklaşıp yaklaşmadığın önemlidir. Zira temaşa tatlı bir şey ve onun kendine has bir cazibesi var. Bu sözüne şöyle karşılık veriyorum. Kamu yaşamını hangi amaçla sürdürdüğünde aynı ölçüde önemlidir. Sürekli meşgul olup insan işlerinden tanrısal işlere geçebileceğin bir zamanı bulamamış olabilirsin. Nasıl herhangi bir erdem sevgisi ve karakter gelişimi olmadan sadece bir eser ortaya koymak övgüye değer değilse, zira bunlar bir arada olmalı ve birbirine bağlanmalıdır, aynı şekilde inzivadayken bırakılmış olan ve öğrendiğini asla göstermeyen eylemsiz erdem de kusurlu ve zayıf bir ilik anlamına gelir. Erdemdeki gelişimin yapılan işle sınanması gerektiğini, sadece ne yapılması gerektiği üzerine düşünmeyip aynı zamanda işe bizzat el atarak düşünülenlerin uygulamaya dökülmesi gerektiğini kim reddeder? Gecikmenin nedeni bilgenin kendisi değilse yani eylem sahibi varken eylem fırsatı yoksa onun kendisiyle baş başa kalmasına izin vermeyecek misin? Bilge hangi amaçla kamu hizmetinden uzakta bir yaşama geçer? Bilge inzivadayken bile gelecek kuşaklar için faydalı olan işler yapacağını bilir. Elbette bizler Zenon ile Chrysippus'un orduları yönetmekten, büyük onurlar kazanmaktan ve yasalar koymaktan daha büyük işler yaptığını söyleyen kişileriz. Onlar bir site için değil, bütün insan soyu için yasalar koydular. O halde böyle bir inziva, böylece gelecek çağları düzene sokup bir avuç insana değil, tüm kavimlerdeki insanlara, yaşayan ve yaşayacak olan her bir kimseye seslenmek niçin iyi insana uygun düşmesin? Özetle Clintus, Crispus ve Zeno'nun kendi düsturlarına uygun yaşayıp yaşamadığını soruyorum. Kuşkusuz yanıt olarak onların nasıl yaşanması gerektiğini söyledilerse öyle yaşadıklarını söyleyeceksin. Ancak onlardan hiçbiri devlet yönetmedi. Devlet işlerini yönetmelerini sağlayacak bir talihleri ve makamları olmadı diyebilirsin. Ancak bununla birlikte yine onlar miskin bir yaşam sürmediler.'' Kendi huzurlu yaşamlarının insanlara, başkalarının koşturmasından ve döktüğü terden nasıl daha yararlı olduğunu keşfettiler. Böylece kamu hizmetinde bulunmamalarına rağmen yine de birçok iş yapmış göründüler. Üç yaşam türü vardır ve hangisinin en iyisi olduğu hep sorulur. Birincisi haza, ikincisi temaşa'ya, üçüncüsü ise eyleme adanmış yaşamdır. İlkin tartışmayı, karşıt düşünceyi savunanlara karşı duyduğumuz yatışmak bilmeyen nefreti bir kenara koyarak bütün bu yaşam türlerinin başka adlar altında da olsa aynı sonuca varıp varmadığını görelim. Hazzı savunan temaşa'dan, kendisini temaşa'ya adayan hazdan, yaşam eylemlerle şekillenen ise temaşa'dan yoksun değildir. Diyebilirsin ki bir şeyin kendisinin amaç olmasıyla başka bir şeyin fazladan katkısı olması arasında büyük bir fark vardır. Kuşkusuz büyük bir fark var. Ancak yine de biri olmadan diğeri dolmaz. Eylemsiz temaşa edilmez. Temaşasız eylem halinde olunmaz. Kötü olduğunu düşünmekte uzlaştığımız üçüncü yaşam türü yavan hazı savunur. Ama bu haz muhakeme ile sağlamlaştırılır. Böylece bu haz öğretisi de eylemde bulunmuş olur. Epicurus bile kendisinin bazen hazdan vazgeçebileceğini, Hazlı pişmanlık izlediğinde ya da daha büyük acı yerine daha az bir acı çekmesi mümkün olduğunda en nihayetinde acıyı tercih edebileceğini söylediğine göre niçin bu yaşam türünde eylem bulunmasın? Bunları söylemenin anlamı ne? Temaşayı herkesin kabul edebileceği görülüyor. Bazıları onu hedefler. Bizim içinse o demirleme yeridir. Liman değil. Halihazırda hazırda ilkesine göre inzivada yaşamaya cevaz verilir. İnzivayı hoşgörüyle karşılamaktan değil, onu bilhassa seçmekten bahsediyorum. Bizimkiler bilgenin herhangi bir devlete hizmet etmeyeceğini söyler. Ancak bilgenin inzivaya nasıl çekildiğinin ne önemi var? Hiçbir yerde bir devlet bulamıyorsa, varsın ona uygun bir devlet olmasın ya da varsın o bir devlet için uygun olmasın. Kaldı ki devleti küçümseyerek sorgulayanların hiçbir zaman devleti olmaz. Sana bilgenin hangi devlete hizmet etmesi gerektiğini soruyorum. Sokrates'in mahkum edildiği, Aristoteles'in mahkum edilmemek için kaçtığı Atinalıların devletine mi? Orada çekememezlik erdemleri bastırmıştı değil mi? Bana Bilge'nin bu devlete hizmet etmeyeceğini söyleyeceksin. O halde Bilge, sürekli başkaldırıların olduğu, özgürlüğün en iyi vatandaşlar için tehlike arz ettiği, adalet ve iyilikseverliğin ziyadesiyle aşağılandığı ve düşmanlara karşı insanlık dışı bir acımasızlığın sergilendiği, Hatta vatandaşlara bile düşman gibi davranıldığı Kartacalıların devletine mi hizmet edecek? Bilge bu devletten de kaçacaktır. Tek tek bütün devletleri gözden geçirmek istesem bile bilgeye katlanabilecek ve bilgenin katlanabileceği bir devlet bulamam. Ancak hayalimizdeki devlet hiçbir yerde bulunmuyorsa hepimiz için zorunlu inziva başlıyor demektir. Zira hiçbir yerde inzivaya tercih edebileceğimiz bir şey yoktur. Birisi deniz yolculuğunun en iyisi olduğunu söylüyor ama sonra sürekli gemi kazalarının olduğu ve sıklıkla dümenciyi aksi yöne çeken ani fırtınaların çıktığı denizde yolculuk yapılmaması gerektiğini de ekliyorsa o kişinin deniz yolculuğunu övse bile benim yelken aşmamı engellediğini düşünürüm.